Değerli konuklarımız, sayın misafirlerimiz, hepinizi Allah Azze ve Celle'nin, Rabbimizin o güzel selamıyla selamlıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diliyorum. Kıymetli misafirlerimiz, İstanbul Siyer Araştırma Yönetiminde, Adana Siyer Araştırma Derneği'nin de katkılarıyla düzenlenen 82 ilde 82 sahabi konulu konferansımıza tüm Adana'da halkımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu güzel akşama, bu güzel filme tabiri caizse Rabbimizin sözleriyle Kur'an tilavetiyle başlamak istiyoruz. Bunun için çok değerli hocamız Ali Güven Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar diyoruz kendilerine. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim en kullu şeyin halakna hu biqadir ayım bil so bu kaldanlan yakınş wa kullu shay'in fa'alun fi ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونر في مقعد صدق علم دَمَن لِكَمْ مَقْتَدِرُ النَّرْحَمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Alşems ve alqamarı bhusbanı ve يا ما قاد صديقي إن الدليل <سؤال> كم مخادري الله. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والشجر Allah'a والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجهال رب المشرقين ورب المغربين فبأي يا لاه يا ما تنكزا ما البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل bikum tun ki Kıymetli misafirler, Hz. Ebu Bekir sadık dost, Allah Azze ve Celle'nin Rabbimizin o benden razı mı dediği kulunu Hz. Ebu Bekir'i anlatacaklar. Değerli hocamız, muhterem hocamız, Muhammed Emin Yıldırım Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Aziz Adanalı kardeşlerim Biliyorum içinizde başka yerlerden gelenler de var ama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 Mucize ne demek? İnsanı aciz bırakan demektir. Nasıl mucizedir anlayalım. Hz. Ebubekir'in doğum tarihi miladi 573 Efendimizle aralarında iki yıl var. Aleyhissalatü vesselam Kur'an'a muhatap olduğu zaman 40 yaşında Hz. Ebubekir 38 yaşında 38 yaşına kadar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 Ukbe İbni Ebi Muayyid dayanamadı. Hırsını alamadı. O tutturdu Hazreti Ebu Bekir'i yere. Tam göksünün üzerine oturdu. Çıkardı ayakkabısını. Yüzüne yüzüne vurmaya başladı. Ve bayıldı. Bayılınca kabilesi olan Beni Teyim gelip kanlar içerisindeki Hazreti Ebu Bekir alıp evlerine götürdü. Annesi Selma Ümmü'l-Hayr o günler daha Müslüman değil gözyaşları içerisinde oğlunun yanı başında uyanmasını bekliyor uyanıyor bu Ebubekir muhabbete bakın muhabbete söz nedir biliyor musunuz Ma fu ile bi Rasulillah Allah Rasulüne ne oldu Annesi diyor ki bırak onu zaten ne geldiyse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 olmasa eğer bu olur mu Hicret etmiş Mekke'deki Müslümanlar Hazreti Ebubekir de iki tane çok güzel deve almış hicret yolculuğu için bekletiyor. Ara ara izin istiyor Yarasülallah gideyim mi ben? Hayır bekle. Allah sana daha hayırlısını verecek. Ve bir gün Mekke'nin övle uykusunda olduğu bir gün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 Hz. Ebu Bekir bir öne geçiyor bir arkaya Bir sağında yürüyor bir solunda Şöyle halkalar çiziyor etrafında Efendimiz merak ediyor Ebu Bekir diyor Senin yerin benim sağım Sağımda yürümek varken Seni etrafında Halkalar çizmeye iten şey nedir Ya Resulallah diyor Düşünüyorum da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 Ondan öğrenilir diye onu bize işaret etmiş. Sadakatin iki veçhesi var. Nedir bu? Biri şu. Hiç yalan ağzına girmeyecek. Doğruluktan başka söz etmeyecek. Her daim doğru olacak. İkinci veçhesi doğru olanları tasdik edecek. Sıddık olabilmek için...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 toplanıyor Mekke ahalesi Efendimiz anlatıyor ama bilenler biliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğru söylediğini Çünkü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir anlatıyor ki ancak gören anlatır Hatta Kudüs'ü bırakın Mescid-i Aksa'yı bırakın iki gün sonra gelecek olan kervanı onlara söylüyor o kervanın başındaki beveyi onlara söylüyor devenin üstündeki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 bu orduyu çıkarttı. Bana düşen bu orduyu çıkartmaktır. Sahabe Hazret Ebu Bekir'i ikna edemeyeceğini anlayınca Hazret Ömer'e gidiyorlar ve bu ricada bulunuyorlar. Hazret Ömer geliyor Hazret Ebu Bekir'in yanına. Ey Allah Resulü'nün halifesi, bir müddet Üsame'nin ordusunu çıkartma bekle diyor. Hazret Ömer'in boyunu bize anlatır bazı tarihi kitaplar.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 O koltuğun hakkını sen ödediğin zaman orada olacaksın. Sabıkun olmak bu, öncü olmak bu, evveliyatın fıkı bu, evveliyatın gereği bu. Hazreti Ebubekir böyleydi. İlk gün iman etti, ilk haftaya dikkat edin. İman ettiğinde günlerden salıydı. Bir hafta boyunca. Darül Erkam'a öyle yiğitler taşıdı ki Efendimiz dur dur demek zorunda kaldı. Hazreti Osman'ı o getirdi. Talha'yı o getirdi. Zübeyir'i o getirdi. Erkam bin Ebil Erkam'ı bile o getirdi. Osman bin Mazun'u o getirdi. Ebu Seleme'yi o getirdi. Durmuyor. İmanın, Risaletin davasının babası olmuş durmuyor.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 Oğlu akıllı tüccardır. Adamdan anlayan adamdır. Altının değerini bilen sarraftır. O görmüştür. Böyle yapmıştır Hazreti Ebubekir. Hicret etti geldiler. Ensar yollara dökülmüş. Herkes istiyor ki efendimizi davet etsin evine, evinde ona yer açsın. Ama Aleyhisselatu vesselam diyor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 Geçilmeyeceksin ey Ebu geçilmeyeceksin. Vallahi kimse seni geçemeyecek. Geçemeyecekler. Halife olmuş. Halife. Seçim bitmiş. Beni Sa'de sakifesinde ertesi gün mescitte biat edilmiş. Sabahın erken saatlerinde mescitte değil,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 İmanın tadını taddırdığı gibi karşılığını da o anda bize nasip eylesin. Evet. Allahumma rabbena atina fi'd-dunyâ hasene ve fi'l-âhireti haseneten ve qina azâben-nâr. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha. Oh, oh, oh.